Merhabalar değerli Yeşilçam Arköz'ü dinleyicileri. Yeni bir salı gününde 15.30'da benden Zutkuler'le birliktesiniz. Bugünkü programımıza geçen hafta başladığımız Barış Saydam e, sohbetiyle devam ediyoruz. Minik bir hatırlatma yapayım. E, Barış Saydam kimdir? E, kendisi SİAD üyesi bir e, sinema yazarı. Ayrıca e, şu anda e, özellikle arşivlerin e, derlendi ve toplandığı e, en önemli kurumlardan bir tanesi olan Türk sineması araştırmaları. E, nın da e, genel koordinatör yardımcısı Ayrıca hayal perdesi dergisinde de editörlük yapıyor e, Onunla birlikte Türkiye'deki e, arşivcilik ve bu arşivlerin derlenmesi ve bu programda yine ilerleyen dekalarda onun yazdığı kitaplar üzerine özellikle Johannhanis konilla ...la birlikte... ...yazmış olduğu, derlemiş olduğu... ...kitap üzerine sohbet ettik. Geçen hafta yaptığımız bu söyleşiyi... ...iki kısmı ayırdım. Geçen hafta birinci bölümünü... ...yayınladık. Bugünkü programda da ikinci kısmını... ...yayınlayacağım. Hepinize iyi dinlemeler. Çok büyük bir konu. Hı hı. Ve hani... ...90 öncesini ele alırsak... ...kaç film şu anda üzerine çalışmanız gerekiyor? Bir... 90 öncesini... ...şu an hafızamda öyle bir... ...sayı yok ama, ama şu an... Zaman, ...şu an bizim genel olarak... İlk filmden bu yana ele aldığım sadece uzun metraj kurmaca film sayısı 7500'e yakın. Yani sadece uzun metraj kurmacadan bahsediyorum. Belgesel, kısa film, orta metraj, kısa fi... Diğerleri yok bu söylediğim sayı içinde. Ve bu filmlerin çoğu da kayıp filmler. Neredeyse bir 3500 kadarına ulaşamıyoruz biz. Evet. Ben bazı yerlerden işte biliyoruz 16 milimetrelik ya da e, Anadolu bölgesine yollanmış Hı -hı. E, kayıtlar da varmış galiba. E, bu tip konularda en azından size hani ulaş, ulaştılar mı? Ya bu tür konularda aslında genelde hani şöyle bir ulaşanlar şöyle bir amaç gidiyor. İşte elimde 16 milimetre film var. Sizin YouTube'da görmedim. Bu film herhalde kayıp bir film. Size şu kadar fiyattan satayım. Hmm. Genelde hani böyle geri dönüşler oluyor Biz tabi hepsini araştırıyoruz bunların Hani fiyat gözetmeksizin en azından ne var Gerçekten elindeki kopya doğru mu Gerçekten kayıp bir film mi Bu tür şeyleri araştırıyoruz Ama genelde hani çok fazla çıktığını söyleyemem Belki kurulduğumuz günden bu yana 2-3 tane bu tür örneğe rastladık Onun haricinde çok da yok Çünkü zaten mevcut arşivciler şimdiye kadar çoğunu toplamış Evet ancak şöyle bir şey olabilir, Anadolu'da filanca bir sinema kapanmıştır, onun deposu duruyordur. Belki o depoda hala eski filmlerden iyi kopyalar bulunabilir. Bize ulaşmış bir kopyası vardır ama daha iyi bir kopya, daha kornaklı bir yerde duruyordur belki. Genelde şöyle bir şehir efsanesi var. Günümüze de kadar el alırsak 9000 tane ya da 9000 tane film var deniyor Türk sinemasının şu anda. Ama ben bu rakamın herhalde böyle bir 8 bin, 7 bin 500 arasında gidip geldiğini hep düşünmüşümdür. Tabi dediğin gibi uzun ve orta metrajlı filmler. Burada tabi oraya. bu rakama videoyu alacak mıyız? O önemli bir soru. Hı -hı. Videoyu alacaksak 9 bin olur. Ama videoyu almazsak 7 bin, 5 8 bin arasında. Hı -hı. Be, videoyu alıyor musunuz? Biz şu an videoyu sadece önemli film önemli yönetmenlerin video filmlerini alıyoruz. Ama ileride ekleyeceğiz. Eklemeyi Hı -hı. düşündüğümüz bir bölüm. Tabii ki o da bu... Yeşilçamın üretimlerinden biri. Ama sadece uzun metraj kurmaca sinemalarda gösterilen filmleri alıyorsak 7500 civarı. Çünkü video filmlerin çoğu aslında gösterilmiyor ve doğrudan televizyon satılıyor. Evet. Bir de 4-5 isimli filmler de var. Tabii onlar çok ayrı bir olay zaten. Öyle, evet. zaten. Hepsinin farklı afişi, özellikle Yılmaz Güney filmlerinde çok sıkıntı yaşamıştık. Onları tek tek araştırmak zorunda kaldık. Onun dışında özellikle 60'ların ortalarında Türkiye'de konfeksiyon üretim dediğimiz iç içe geçen filmler var. Evet. Yılmaz Atadeniz'in çektiği, işte Semih... Soyada aklıma gelmedi şimdi. Semih Evi'nin çektiği, Ç Yılmaz Atadeniz'in çektiği, işte... Çeşitli yönetmenlerin çektiği bu tür iç içe geçmiş filmler de var. Adam bir film fiyatına yönet oyuncularla setle anlaşıyor. Hı hı. Fakat aynı zamanda bir film çekerken iki film çıkartıyor ondan. Bazıları üç film çıkartıyor. Özellikle Yılmaz Güney'de mesela iç içe geçen iki film var. Aynı zamanda iki filmin şutlarından bir üçüncü film daha üretiliyor. Aslında yok öyle bir şey ama Yılmaz Güney marka olduktan sonra üçüncü bir film üretiliyor. Anadolu'da abuk sabuk bir afiş yapılıyor ve o afişle birlikte yeni bir film gibi sunuluyor. Halbuki öyle bir film yok aslında. Belki de ayrı bir bölüm de açılmak Hı -hı. gerekebilir. Çünkü bunu da derleyen hiç yok. Çok çok net bir... Çok, çok zor bir şey. Yani bunu, bunları yapanlar bile şu an Yılmaz Atadeniz bile bazılarını bilmiyor. Evet. Unutmuş durumda. Çekenler zaten hiçbir şekilde fark etmiyorlar. E, afişlerden gitmek gerekiyor belki de hani bulunmuş Hı -hı. afişlerin e, mesela geçen gün bir bitmeyen çile filminin afişlerini arıyordum e, işte daha sonra yapılmış 70'lerde yapılmış tekrardan afişi e, ve oyuncuların ismi 68'de çekilen filmle ilgili Hı -hı. ama afişe baktığımız zaman e, işte filmde olmayan oyuncular da Hı -hı. var. Bu, bu konuda çok e, bitmeyen bir deniz. E... Bizim işte şöyle bir avantajımız oluyor bu konuda. Dijital bir veri tabanı olduğumuz için karşılaştırma yapması daha kolay oluyor. Evet. Mesela aynı oyuncuları girdiysek bu hemen sistemden eşleşiyor birbiriyle. Evet. Dolayısıyla orada bir mükerrerlik durumu olduğunu görüyoruz şim mevcut yazılı kaynaklarda da bu filmler farklı filmler gibi geçmiş. İşte hepimizin bildiği Arge Özgüç'ün sözlüğü. Her ne kadar son baskısında onu güncellese de yine hala mevcut hatalar var. Evet. Türklerinden onun hazırladığı afiş kitabında bir eş aynı filmler var çok fazla. Evet. Dolayısıyla bu bunlar yazılı kaynak senin birincil kaynağın ama bunlar da hatalı. O yüzden de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Zaten e, hani uzun zaman bir hani görüşmek hmm. istediğim ve yani bu zorlukları da biraz e, ele almak istediğim konulardan bir tanesi bu çünkü gerçekten inanılmaz bir durum ee, yani biz saatlerce belki konuşsak da hani bu Türk e, sinemasının arşiv üzerine hani ben belki geçici ama arşiv olarak isim koydum hani o belli bir dönemi de sadece kapsamasını e, kapsamasını getirse de yanında yine de yani Türk sineması hani e, işte uyarlama eserler var oradan alınmış işte, afişler e, birbirlerin içine girmiş ve en sonunda yaklaşık olarak işte en parlak dönemine yani 70'ler dersek hı hı. yaklaşık 40 yıl sonra en sonunda bir kurum bütün arşivi düzenleme üzere yola çıkmaya başlıyor ve Hani bir de bizim çıktığımız dönemde aslında çoğu şey kalmamıştı. Onu da Hı -hı. düşünmek lazım. Yani biz bunu 20 yıl önce yapsaydık çok daha farklı bir şey çıkabilirdi. Yani şimdi oraya gelecek. İşte az sonra. önce senin söylediğin 90'larda saflarda araştırıyorum dedin. Şu an yapamazsın onu. Şu an çünkü hiçbir şey yok saflarda. Şey 90'larda vardı, lobiler vardı, siyah beyazlar vardı. Yine o saflarda gezerken çeşitli film bobinleri görebiliyordun. Artık hiçbir şey göremezsin. Çünkü şu an hiçbir kalmadı. Yani bir kırıntılar görebiliyoruz evet. bazen. Hani bu Hı -hı. son dönemde İstanbul'da özellikle mezat e, kültürü arttı. Hı -hı. Oralarda birkaç şey çıkıyor. Mesela işte Yılmaz Köksal'ın sinemada e, duvara asılmış. Hı -hı. İşte fotoğrafı birazcık büyüterek duvara asılmış. Bir şeyini buldum mesela. Arkasında da matineler yazıyor. Hı -hı. Elle yazılmış. O, o tip şeyleri de yine rastlayabiliyoruz ama çok az. Yani bir, iki belki. İşte onların hepsi özel aşık yani. Öyle, evet. Özel arşivlerden çıkan hani o her zaman zaten öyle bir ihtimal var. Ama artık çoğu yerde kalmadı. Satış anlamında, bulma, keşfetme anlamında. Yani şuraya bağlamak istiyorum o zaman. Ee, mesela bizi dinleyenler içerisinde de e, elinde bazı yani değerli olduğunu düşündüğü ya da arşivsel bir değeri olduğunu düşündüğü insanları aslında e, o zaman Türk sinema araştırmalarını yönlendirmemiz bence çok faydalı olacaktır. Çünkü orası hani, verilip... Evet. Kayboluyor değil. Yani siz dijital olarak zaten restore ediyorsunuz de galiba değil mi? Tabii ki. Bir de şöyle bir durum da var. Biz aynı zamanda çeşitli kişiler için de malzeme saklıyoruz. Hmm. Mesela atıyorum biri video kaset koleksiyonunu veriyor. Ben evde bunu tutamıyorum. Hmm. Bunu atmak da istemiyorum diyor. Biz o koleksiyonu tutuyoruz. Yarın bir gün bizden o koleksiyondan bir film istediğinde biz onu dijitalize ederek ona ulaştırabiliyoruz. Dolayısıyla orijinali bizde kalıyor ama yine o ondan kullanabiliyor, istifade edebiliyor. Hani bir yandan insanlar onlar için de sakladığımızı düşünüp rahatlıkla bu konuda bize destek olabilirler. Anladım dedim yani sanırım birazcık daha zaman geçmesi gerekiyor Hı -hı. ama birkaç yenilik de ya, değil mi şimdi? -istede. Şimdi en son Mayıs ayında İngilizce dil seçeneğini açtık. İngilizce Hı -hı. dil seçeneğiyle birlikte Türk sineması uluslararası... Uluslararası alandaki en geniş veri tabanı oldu TSA. Dolayısıyla artık malzemeler, yazılar ve bilgiler uluslararası anlamda da paylaşılabilecek düzeyde. Ee, yani çok uzun bir yol. Ee, evet. Geç başlamışsınız Hı -hı. diyorsunuz ama bence ben yani hem katılıyorum hem katılmıyorum. Çünkü ne zaman vardır. zarardan dönülürse <gülüyor> yani... kârdır. Yani o, o, o, o nokta çok önemli hı hı. ve devamlı herkes bir şekillerde bir şeylerden şikayetçi olabiliyor ama bir, bir yerden bir, bir toplamaya başlamak gerekiyor hı hı. yani birazcık durumu kişisel arşivcilikten başka bir noktaya artık hepimizin birlikte taşıması gerekiyordu bu yönden ben aslında heyecanlandım oldukça. Şu an bizim arşivde yaklaşık 4600 film insanlar gelip bilgisayarda oturup izleyebiliyor bunları tekil eğitim amaçlı bir şekilde. Hı hı. Dolayısıyla bu çok büyük bir şey. Türk sinemasındaki tüm filmlerin dijitalize edilip tek bir havuza aktarılması demek. Dolayısıyla siz bir tezle ilgili 20 film izlemeniz gerekiyorsa onları nereden bulurum diye düşünmeden gelip direkt 2 gününüzü 3 gününüzü ona harcayarak orada geçirerek tüm tezinizdeki filmleri izlemiş oluyorsunuz. Bu çok büyük bir nimet. Aynı zamanda izlediğiniz odada o filmlerle ilgili kitaplara, dergilere, tezlere de ulaşabiliyorsunuz. Yani oradaki etiketlendirilen her şey bir şekilde zaten Aynen. o bulunuyor. Fizik... bulunuyor. Bu çok önemli aslında araştırma. Dijital hocam. olan şeyler fiziksel olarak da bir karşılığı var. Ve çok rahat onları kullanabiliyorlar orada. Peki e, hani sence basının e, ve işte yani bu konular üzerine kafa yoranların e, yeterli kadar yer verdiğini düşünüyor musun? Yani bu Yeter... biraz özel bir soru olacak ama. Yeterli kadar yer verdiğini tabii ben işin içinde... Biri olarak bunu karar veremem çünkü hani sen de biliyorsun ki bir makale yaptığında bir araştırma yaptığında bir karşılık bulmasını, Onun büyük bir şey olduğunu düşünüyorsun <gülüyor> ama çoğu zaman karşı yaptıktan sonra dışarıdaki kişiler aynı şeyi düşünmüyor. Çünkü onların hayatında herhangi bir karşılığı olmuyor. Örneğin biz bu bilgi havuzundan bahsediyoruz fakat bu çoğu zaman test hazırlayan insanlar için önemli. Fes hazırlamıyorsa, gündelik bir işi varsa, sadece zevk için film izliyorsa bir insan bu tür bir sistemin bu tür bir tabanının kütüphanenin, merkezin çok da aslında o kişi için bir önemi olmuyor. Daha çok öğrencilere yönelikmiş gibi algılanabiliyor. Hı. O açıdan çok iyi değerlendirildiğini düşünmüyorum ama Türkiye'de Türk sineması da zaten yeterince değerlendirilmiyor. Dolayısıyla onunla ilgili çalışmalarının da çok fazla öne çıkmamasını biraz da aslında buna bağlıyorum. Yani ben tavsiye ediyorum mesela belli konular araştırma yapan arkadaşlarım olduğu zaman hani ya da görsel araştır arayışında olan olduğu zaman ben söylüyorum artık hani e, bu konuda birazcık daha e, isminin duyulması gerektiğini hı hı. düşünüyorum ben açıkçası yani bu, bunu bir eleştiri olarak alma yani olması gerekiyor ve hani bu sizde değil birazcık da evet. e, bunlar haberdar olan insanlarda hı hı. da bitiyor birazcık daha hani yaymakta hı hı. fayda var. Ee, hani kendim de faydalanmayı o kadar yeteri kadar faydalandığımı düşünmüyorum. Ee, yani önemli bir şey. Umarım ben de elimdeki bazı şeyleri kendimce derleyebilip e, hani bir şeylere katkıda bulunmak istiyorum ama dediğin gibi Hı -hı. ben sadece bende olduğunu düşündüğüm pek çok şeyin zaman içerisinde aslında çoktan bulunduğunu e, bunların belli değerli arşivcilerin elinde zaten bulunduğunu ve zaten bir şekilde Hı -hı. araştırmacıları sunulduğunu öğrendim. Hani biraz şundan da e, Yeni araştırmacı arkadaşlar ya da yeni yazar arkadaşlar Hı -hı. da vazgeçerlerse, yani ilk defa ben buldum. Hani işte mesela ilk korku filmi de yapıldı ya da ilk şu oldu ilk yani Hı -hı. aslında bazı şeyler daha önceden yapılmış ve bunlar gerçekten araştırılması gerekiyor ve bunların Hı -hı. okunması gerekiyor. Yazılmış bazı şeyler var gerçekten muhteşem şeylerdir rastlayabiliyoruz. Bu yönden çok önemli yani bu hafızanın Hı -hı. bir şekilde sunuluyor olması önemli. E her şeyde hani sadece yani ben tek tıkla ulaşım değil Hı -hı. hani belki de üye olmaktan da önemli üye olmak da önemli. Hı -hı. Hani birazcık da insanlardayken o tembelliği de yani in, in, yardımcı olmak. Tabii internetin getirdiği bir tembellik de var mesela biz evet kitaplara ulaşıyoruz, onların künyelerini, bilgilerini paylaşıyoruz. Fakat bir anlamda şöyle bir talep geliyor sürekli bize. Kitaplara PDF ulaşamaz mıyız? Şimdi bu bir kere telif olarak sıkıntılı bir konu. İnsanların kitaplara pdf olarak ulaşması o kitapları basan yayın evlerine bir hakaret. Hı hı. Sonuçta bir kitap hazırlıyorsunuz, bir çalışma yapıyorsunuz. Bir yayın evi bir ücret verip matbaadan o kitabı basıyor. Fakat siz o kitabı ulaşmak yerine onu elinizde tutmak yerine oturduğunuz yerden onun pdf'ine ulaşmak. Belki de kopyalamayı pdf üzerinden kendi metninize yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu kolaycılıktan insanların biraz uzaklaşması gerekiyor. Ya, genel el alındığı zaman doğru. Hı -hı. Ya, bazı arkadaşlarım var mesela onları düşündüğüm zaman da onların kesinlikle elinin altında böyle bir şey olması Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, işte 80 tane kitap alacağına hani Hı -hı. bu şekilde olması çok daha iyi. Ama bir iki tane kitabı araştırıyor olan insanların yani onları da gidip artık <gülüyor> dediğim gibi elinde olması gerekiyor. Yani. Bu, bu tabii aynı zamanda bir de kültür. Evet. Yani bu şekilde her şey dijital üzerinden akarsa bir yandan o kültürel referanslar da ortadan kalkıyor. Yani bunu sadece kitaba dokunmak, bir yere o kitap için gitmek... ...aynı zamanda sizi belirli şeyleri de yönlendiriyor, belirli şeyleri kanalize ediyor. Siz vaktinizi o kitap için ayırıyorsunuz. Bu değerli bir şey. Fakat bunların hepsi yok olunca aynı zamanda kültürel bir erozyon da başlama, başlıyor onun peş sıra. O zaman hazır kitap demişken hani... Oldukça çok Türk sineması araştırmalarından genel koronatörü yardımcılığından konuştuk. Ama ben birazcık senin e, yazdığın kitaplara değinmek istiyorum. Hı -hı. istiyorum. E, hani baktığımız zaman çünkü Yeşilçam arkeolojisi e, konsepti içerisinde çok değerli kitaplardan bir tanesi var. Giovanni ile birlikte yaptığın. E, aslında biraz o kitap üzerinde Hı -hı. konuşmak istiyorum ben. Giovanni Skognamilno'nun gözüyle Yeşilçam. Evet. E, yani kitap nasıl Hı -hı. ortaya çıktı? Nasıl böyle bir e, işbirliğine Kitap ortaya çıkmadan önce zaten ben uzun süredir Giovanni ile görüşüyordum onun yanındaydım sürekli onunla görüşerek onun fikirlerini alıyordum Türk sineması üzerine ona yardımcılık asistanlık yapıyordum aynı zamanda ve Giovanni bana aynı zamanda yazılarının gösterdi eski gazetelerde yayınlanmış yazılar ve yazıları okurken gazete küpürlerini şunu fark ettim bu yazılar aynı zamanda Yeşilçam'a farklı bir bakışta getiriyor. Çünkü genelde 60'lar Türk sineması özellikle kutuplaşmanın yoğun olduğu dönemler. Özellikle bu ulusal sinema ve sinematek kavgasının başladığı dönemde insanlar Türk sinemasını özellikle entelijansiye görmezden geliyor ve yok sayıyor. Bu dönemde herkes sağ sol ayrışmasına, fraksiyonuna yönelmiş durumda. Giovanni bu dönemde hiçbir tartışmaya girmeden filmleri objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ve çoğu yönetmen de aslında akşam birlikte yemek yediği arkadaşları. Bu beni özellikle çok etkilemişti yani nasıl böyle bir yapı kuruyor, nasıl o filmlere objektif yaklaşabiliyor. Bunun üzerine ben o yazıları okumaya başladım ve yazıları okuduktan sonra Sadece bunların Giovanni'nin yazıları olmadığını aynı zamanda bu yazılar üzerinden bir de Yeşilçam tarihine bakabileceğimizi gördüm. Hı hı. Ve yazıları da özellikle kitaptaki yaptığım derlemeyi de Yeşilçam Giovanni'nin gözüyle Yeşilçam başlığı altında derledim. Dolayısıyla o yazılar sadece Giovanni'nin en iyi yazıları değil yani öyle bir konsept içinde alma ele almadım. Aynı zamanda Giovanni yazıları üzerinden Yeşilçam'a bir bakış olarak düşündüm. Çünkü o yazılar içinde Yeşilçam'ın ekonomik tarihi var. Yeşilçam'ın içindeki sansür mekanizması var. İşte Milli Sinema Şurası tartışması var, Ulusal Sinema Sinema Tek Bölünmesi var, Antalya Film Festivali'ndeki ödüllerle ilgili tartışmalar var. Dolayısıyla bizim bugün aslında o yazıları okuyup o dönemin tarihini çıkarmamız için de olanak sağlayan makaleler bunlar. Hı. O açıdan aslında ben onun yazılarını değerlendirmeye ve toplamaya çalıştım. Peki o, o bir yönlendirme yapmış mıydı? Hani? Şöyle Giovanni hiçbir aşamada bir yönlendirmesi olmadı Bu tamamen hani benim bakışım ve Giovanni'ye söylememle birlikte gelişti Hı. Çünkü Giovanni'nin aslında hiçbir zaman öyle bir bakış açısı olmadı İçinde yaşadığı dönemde de daha sonraki dönemde de O sadece çağına tanıklık etmeye çalışan bir sanatçı gibi hareket ediyordu Hı. Ve her zaman da o hareket edişiyle aslında o belgeleri bize bıraktı bir anlamda da Daha bir sürü şey vardır diye düşünüyorum ben Tabii ki evet. Kitap dışında bir de Erol Akay'la bir kitabım Hı -hı. var. E, o da sanırım e, çok kolay ulaşamıyoruz. Hı -hı. Ancak e, yine O da Edirne Film Festivali'nden çıktı. Şu an daha çok sahaflarda ve nadir kitap üzerinden belki ulaşılabilir kopyalarına. Yani geniş dağıtıma çıkan bir kitap olmadı. O kitapta da biz aslında Erol Akay'la hem bir nehir söyleşi yaptık... Nehir Söyleş'te daha çok kendi tarihi üzerinden Yeşilçam'ın tarihine de bir bakış attık. Onun dışında afiş, özellikle afişin nasıl üretildiği, ne zaman başladığı, afişin tarihçesi Türkiye'deki gelişimi üzerine de bir arka plan yarattık. Çünkü Erol Akay dediğimiz isim aslında Mimera'yın sahibi. Mimeray da Türk sinemasında özellikle Türk sinemasının en yoğun olduğu 60'larda neredeyse afişlerin %80'ini basan firma. Dolayısıyla aynı zamanda Erol Akay demek Türkiye'nin bir anlamda kara kutusu demek. Evet. Çünkü tüm hafıza aslında onun üzerinden, onun bastığı malzemeler üzerinden ortaya çıkıyor. Erol Akay Ayda çalışırken pek çok aynı zamanda ressamla da çalışıyordu. Ressamlar o fi filmlere el çizimleriyle afişler üretiyorlardı. Dolayısıyla biz o kitapta Erol Akay üzerinden bir anlamda Yeşilçam'ın görsel kültüründe konuşma, tartışma fırsatı elde ettik zaten genellikle o dönemle ilgili bazı yazılarda ismi Mimeray Erol diye geçiyor evet. ona çok dikkat etmiştim e, tabii o, e, aslında yani soyadını <gülüyor> e, hani senin kitapta gördün desem yalan olmaz <gülüyor> bir de şöyle bir durum var Erol Akay için Erol Akay aynı zamanda babası Mithat Akay ile birlikte bu sektöre giriyor Mithat Akay da Türkiye'de ilk sinema fenerlerini yapan kişilerden birisi Hı. sinema feneri tabir de aslında Türkiye'ye özgü Yeşilçam'a özgü tabirlerden biri çünkü genelde Amerika'da, İngiltere'de özellikle büyük sinemaların önünde kağıttan, bezden afişler görürüz. Geniş el çizimi afişler. Onların bir benzerlerini aslında babası Mithat ilk dönem sinemalarında özellikle işte Pera'daki sinemalarda genelde kendisi el çizimiyle birebir ölçeklerde çalışarak yapıyor. Dolayısıyla bu tabiri ve bu konudaki uzmanlığı da Türkiye'ye ilk getiren, ilk uygulayan kişilerden biri oluyor. Onun hikayesinin de kitapta olması benim açımdan önemliydi. Çünkü bu da Türkiye'de çok fazla bilinen bir şey değil aslında. Ben burada sormak istediğim aslında soru çok net. Ee, kitabın e, önümüzdeki zamanlarda başka bir şekilde basılma ihtimali var mı peki? Tabii bu, bunu konuşuyoruz. İleride bir yayın evi üzerinden yeniden basılması söz konusu. Fakat kitap bir anda çok fazla görsel içerdiği ve büyük bir maliyeti olduğu için bu tabii kolay bir süreç olmuyor. Hmm. Ama böyle bir düşüncemiz var. Çünkü e, bildiğim kadarıyla e, Erol Akay üzerine yazılmış başka bir şey yok. Hı hı. Ve çok önemli bence. Yani şey açısından bakarsak, hani bu, bu konuları araştıranlar açısından bakarsak. Evet, hem Erol Akay üzerine, hem onun babasının yaptığı işler evet. üzerine, hem de afişle ilgili bir tarih üzerine. Evet, evet yani evet. genel olarak aldığım zaman. E, ve bizim de hani, e, arkeoloji konumuzun da hı hı. önemli noktalarından bir tanesi. Dediğin gibi e, içine girdikçe daha çok hı hı. şeyde karşılaştığımız e, karşı gözüküyor. Ee, o zaman ben çok teşekkür etmek istiyorum Hı -hı. sana bize ayrılan süre, e, gerçi bunu banttan bir yayın yapacağız, e, bir kayıt aldık ama ancak Hı -hı. hani bir bir program için başlamıştık seninle, Hı -hı. E, iki tane program ortaya çıktı. Ben teşekkür ederim. E, çok keyifli bir söyleşi oldu. Önümüzdeki zamanlarda e, yine değişik konularda ben sana danışacağımızı düşünüyorum. Ee, senin için de her zaman için kapımız açıktır. Hı -hı. <gülüyor> gelebilirsin diyebilirim. Öyle bir espri. Hani bir gün canlı yayından kapı, çat kapı giriyormuşsun musun? Için? Neyse. Ee, Yeşilcan Markörüsü'nden herkese e, güzel bir e, hafta diliyorum ben. Önümüzdeki hafta yine e, saat 15.30'da, e, açık radyo 94.9'da bizlerle birlikte olacaksınız. E, yine konuğum Barış e, Saydam'a çok teşekkür ediyorum ben. E, ben teşekkür ederim. Önümüzdeki programlar tekrar görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>